Akşam, i̇yi akşamlar. 94.9 Açık Radyo. Benim kulağıma gelmiyor Robi. Evet. Onu. Ha ondan. Tamam şimdi duyuyorum. Ben de duyuyorum şimdi. Tamam, ha, şahane. Evet. <gülüyor> i̇yi akşamlar. 94.9 Açık Radyo Atapot'un Bahçesi. Canlı yayındayız. Ee, ve Serdar Ateşer'le program yapacağız. Merhaba Cem. Merhaba Serdar. Herkese de merhaba. Evet. Bu böyle bir hakikaten şey... Ee, Mila mı Demir'in ne demeli? Çok kıymetli bir saat <gülüyor> benim için çünkü e, birçok anlamda hem e, sevgili arkadaşımız, dostumuz, ahbabımız, serdar e, yeni bir çalışmayla bu saate çıktı geldi Ahtobut'un bahçesine, e, albüm konuşacağız, e, süreci konuşacağız, e, bugünü konuşacağız, dünü konuşacağız falan. Tekrar hoş geldin Serdar. Hoş bulduk ve çok teşekkür ediyorum çağırdığın için. Ee, çok heyecanlıyım. Böyle ben şey ben gibi... de öyle çünkü açılış <gülüyor> ne derler o lafı çok seviyorum da lansman konseri gibi öyle hissediyorum şey kendimi. Ee, bu i̇lk defa mı dile geliyor o albüm? Yani öyle senin... evet evet. evet. Yani ilk defa onunla ilgili bir, da... e, bir program oluyor. Ee, benim de hakikaten böyle bir, bir, bir, bir, bir çok teşekkür ederim. Rica bu, ederim. Şu an... <gülüyor> Dinleyicilere de iyi akşamlar diliyorum burada. Evet hepinize iyi akşamlar. Evet şimdi e, ufak bir gizli yapayım e, parçalar çalacağız e, albümden de parçalar çalacağız albümden de yolluklu çalacağız e, ama bir taraftan da hani ben sözü de e, bol olsun istiyorum albüm piyasada hmm. ne kadar oldu bir ee, hafta 10 gün. Şimdi internet dünyamızda var ya evet. o 26 Ekim itibariyle çıktı ha, ha. yani internete Hı -hı. düştü diyorlar diyoruz <gülüyor> <gülüyor> daha fazla düşmez inşallah <gülüyor> ondan sonra e, fiziksel CD olarak sanıyorum bir haftası ancak dolu ya da dolmamış 15 günler falan dinleyebilirler evet, olabilir evet. bir şey olabilir yani dijital dünyada e, dolayısıyla çok yeni e, hem yeni hem de böyle bir hasretle ve özlemle de beklenen ve <gülüyor> bir tür aslında bunu diyeceğim, e, efsaneye dönüşmüş bir kayıt. Yani teşekkür ederim <gülüyor> Kimsenin inanmadı. Sen de biraz evvel anlattın ya elimde görmeden inanmam inanmam dedim. diyordu. <gülüyor> Herkes bunu diyordu. Yani bunu da hak etmiştim yeterince. <gülüyor> ee, evet, yani Serdar Ateşer'in e, kaydı en son 2018 yılındayız ve 1998 yılında. Bir kaydı çıkmıştı müthiş bir kayıt çıkmıştı ee, ki evvel kayıtlarında Sağ tabii ki şahane ee, ve e, ben e, işte 23-24 yıldır bu radyoda program yapıyorum ee, ve e, o oldun mu? O evet oldu. çünkü ben doğru tabii. benim albümüm henüz yani evet. CD olarak bir albümüm yokken sizin programınızı o zaman tabii, Cüneyt, Cüneyt de değil mi? Cüneyt de beraber eddik, evet. Ona da buradan selamlar. Cüneyt'e de selamlar Hatta evet. e de selamlar Öyle evet, de başladık evet, herkese. 20 <gülüyor> sene önce e, O sırada gelmiştim Daha albüm çıkmadığı A, bir öyle. programımı Hatırlıyorum evet Aha. Tam işte o dönemler dolayısıyla e, Bu geçmiş e, Bu yıllar içerisinde yani 20 yıl önceki Senin albümden sonra Serdar Ateşer e, deyince e, Güncel olarak ya Aude ya da ondan evvelki Senin çalışmalarından parçalar çalıyorduk hiç bundan şikayetçi değilim Ayrı konu hala açalarız hmm. bastıra bastıra ama Bir şekilde onu Yeni parçalarda besleyen Bir albüm geldiği için de ayrıca memnunum Evet evet. Ya Aslında bu parçaların bir kısmı Neredeyse o zamanlardan Neredeyse değil baya o zamanlardan En azından beste olarak vardılar Ve ben tabi sizin gibi Ben de daha yakın bir zamanda onları Çıkartacağımı düşünüyordum Araya bir sürü şeye girdi yani Büyük bir zaman girdi her şeyden evvel ben İstanbul'u bıraktım, gittim. Ayvalı'a yerleştim falan. Ee, arada e, bir kere bitirdim aslında albümü sözde. Ama içime sinmedi. Bu da 2008-2009 gibi oluyor. Neredeyse 10 yıl, yani neredeyse 10 yıl evvel. Sonra kapattım bir daha bir süre dinlemedim. Parçaları, işte... ...ve Bugün, bugünmüş yani... ...ve şimdi içime sindi, ...öyle söyleyeyim yani... ...çünkü 2008... ...o yıllarda da... ...10 yıl önceydi hatırlıyorum... ...ha çıktı çıkacak... ...çıktı çıkacak... ...ki evet. o sırada... E, ...rol dergisi de... E, ...şey zamanlarıydı... ...aslında son zamanlarıydı... ...ve hep böyle bir şeyle... ...bekliyorduk hmm. biz yani... ...doğru... Yani ...son al albüm geldi gelecek... ...hatta bir tane değil... ...iki tane değil falan filan böyle... <gülüyor> e, ...konuşa geliyorduk... evet e, ...peki... ...orada... Askıya aldığın kayıtların hepsi bu yeni albüm mü yoksa arkada kalanlar var mı bunlar yeni bir şey mi? Var ee, yani o sırada zaten biraz da galiba şimdi anlıyorum ki çok fazla parçayla aynı anda yani bir albümden çok daha fazlasıyla uğraşıyordum. Ee, bunlar nasıl bir araya gelecek ne sırada ne olacak ben ne anlatıyorum nedir falan çünkü değişik değişik şeyler. Ee, mesela enstrümantal parçalar da vardı hı hı. ki şu anda hala onlar duruyor. Ben bu albüme daha sonra sadece sözlü parçaları yani neredeyse tamamı şarkılar. tamamı şarkılar. Ben ya yani enstrumental müzik yapan birisi olarak tanındım. E, %80-90 enstrumental müzik yaptım. Onun dışında zaten yaptığım müziklerde film müzikleri işte belgesel müzikleri falandı. Yani sözlü iki tane parçam vardı benim biliyorsun hı hı. İstemeyerek ve La Luna hı hı. biri Lale Mündür, biri Murat An Mungan sözleriyle. Dolayısıyla birçok arkadaşım şimdi böyle bir şey beklemiyorduk diyorlar. Hmm. O ara bunlar oluştu fakat tabii ki enstrümantal parçalar da vardı. Şimdi böyle tamamen ayırmadım ama bir bu kadar daha bir şey malzeme. ve Umuyorum artık bir 20 sene zaten olmaz yani bu kadar basit. Kısa bir zamanda onları da çıkartacağım ve yeni şeyler yapmak istiyorum. Daha doğrusu yeni şeylere başladım da onları... Devam etmek istiyorum. Biraz e, nasıl diyeyim? Bunlar tabii beni bir de tutuyordu yani. Hmm. E, çünkü yeni bir şeylere başladığımda böyle bitirmemiş olduğum yani. bir tamam. evet. biraz öyleydi. Biraz e, öyleydi. Dolayısıyla şimdi kendimi biraz rahat hissediyorum. Muhtemelen bundan sonraki ikinci albümde çıkınca artık e, bu noktada şeyi söylemem lazım. Bilmiyorum. Sen hatırlar mısın? E, Serdar sen niye kendi sözlerinde barça yapmıyorsun demiştin bana. Hı -hı. Yani demiştim şeyler evet. yazdığında benim hoşuma gidiyor demiştin. E, yazsana ve be, onları Hı. bestelesene demiştin. Şu ara çok kişi bana bunu söylüyor. Yani tamam ben çok sevdiğim şiirleri ve şarkı sözlerini besteler yaptım. Onları çok seviyorum ve kendi sözlerim gibi algılıyorum. Tamam burada bir sorun yok. Ama e, aslında gizli gizli bir süredir... E, ...kendi sözlerimle parçalar yapıyorum ve seni sık sık anıyorum. Onu da söyleyeyim. Peki bu arkada kalanlar, bu yeni gelecek olan kayıtlar... ...eli kulağında olan kayıtlar... E, ...enstrüman teryonluklu mu? gene bu hani bir takım e, şeyler mi? Sözler üzerine yazılan şarkı formatında şeyler mi? Şöyle söyleyeyim, çok net aslında. E, buradaki sözlü parçaların bir tanesi Meltem Ağızka... E, mozaik'ten arkadaşım Meltem Ağızka'nın sözleri. Mehmet Budak. Mehmet Budak. Ve Murat Hamunga'nın sözleriyle şarkı sözü olarak bana hı. verilmiş e, metinler. Onlarla ilgili birer parçam daha var. Hı hı. Yani üç parça daha hı hı. var sözlü kabaca. Hı hı. Sanıyorum öyle yani daha fazla yok. Onun dışındakiler enstrumental. Hı hı. Orada benim böyle e, bir takım tuhaf aranj, söz aranjmanlarım hı hı. her an olabilir. Var da onları tam olarak nasıl bitireceğim şu anda yüzde yüz bilmiyorum ama çoğu ortada. Ama o o albüm değişik olacak. Bunun Hı -hı. Bunun, ha, bunun görüntüsünden farklı bir şey ha. bir şey olacak ha. evet. Merakla bekliyoruz. Şimdi e, çok aslında e, laflayacağımız şey var, konuşacağımız şey var ama e, böyle bir de sada vavında bir, bir bir bir şey çalsak mı? Tabii ki. Ha? Evet ya böyle ne konuşuyoruz. E, bir müzik yok ortada değil mi? Şimdi çalmak lazım. Yok ya, evet <gülüyor> yani, yani seni bulup burada ...seni dinlemek de aslında bayağı kıymetli bir şey yani... ...hem radyo programcıları bilir... ...yani program dinleyenleri... ...ne dinleyelim Serdar? <gülüyor> Sen mi söylersin? Sırayla gitmeyelim bari o zaman... Ee... ...ayın yüzünden başlayalım mı? Ayın yüzü... ...bu arada bu ay meselesi tabii enteresan bir mesele... Yani. <gülüyor> Mehmet Budak dedim... <gülüyor> evet, ...Mehmet Budak'ın budak evet, sözleri... Budak, evet. ...arkadaşım... evet ...ayın yüzü öyle mi? Sarkıyor. kimsenin kazanmadığı bir savaşta dostum köyleri besinliyor kimsenin kazanmadığı o savaşta dostum köyleri besinliyor son elinde bir telsiz telefon İnançsız genç bir kahraman kim delir kime? billetopf moreschen oh peki bir çaloz bu billetopf Saptırıyor yine de sol üst köşede bir kez, üç köy için için yanıyor. Evet, ayın yüzü Mehmet Budak sözleriyle Serdar Eteşer parçası ve Serdar Eteşer'in yeni kaydını dinliyoruz. Ee, ben bunu, bir dakika Serdar okuyacağım şunu da. İş işten geçmeden oradayım. Oradayım ama. Oradayım değil yani. geçer iş, işten geçer geçmez oradayım. Tamam pardon. Tam da ironiyi bozdum ya <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> ama olur çok şey çok alışkanlık böyle bir şey işte kares. <gülüyor> evet yeni alim dinliyoruz çok yani? uzun bir parça zaten neredeyse 8 dakika fade out'u bitmek <gülüyor> bilmiyor yani <gülüyor> <gülüyor> bu parçaların hepsi Ayvalık'ta stüdyo mı kaydediyor hayır ya? bunların aslı mesela ne derler temel kayıtları basic kayıtlar İstanbul'da yapıldı Hı. bestelendi Sonra Ayvalık'ta ben onları söyledim, hı hı. diğer enstrümanlar çalındı ve mix mix yapıldı Ayvalık'ta ee, ama Ayvalık'ta yani yaptığım kısmı daha uzun ve büyük kısmı yani uzun süreli yani evet yani. İstanbul'da bunların kabaca besteleri ve formu belirginde hatta formu belirgin değildi de melodileri hı hı. gitar ve ritim seksiyon hani Belliydi ne olacak Gerisini Ayvalık'ta yaptım Mithat'tan <gülüyor> evet, taraftan da Çoğu da senin arkadaşın ahbabın olan Böyle iyi de şah, Şahane böyle sıkı bir e, Kadro var evet. Arkanda Aslında bu avdet seyrine göre daha çok kendi başıma yaptım bir albüm hmm. Bunun fiziki nedeni Tahmin edersin Ayvalık'ta evet, yaşıyor oluşum Ama e, <gülüyor> Allah'tan bir kısmının Önemlice bir kısmının mesela davul kayıtlarını yapmıştık Cem'le. Yani şimdi Cem Aksel'den biraz bahsetmem lazım. Çünkü albümdeki birçok parçayı biz aslında beraber de yapımcılığını yapmış olduk ilk başında. Ee, yani biz hakikaten oturuyorduk. Ben gitar çalıyordum. Cem davul çalıyordu. Aynı anda kaydediyorduk. Hı hı. Yani bunlar mesela düşünüldüğü, düşünülebileceği kadar edit edilmiş e, o anlamda. Temelde çok uğraşılmış şeyler değiller. Üste gelen diğer enstrümanlar, hmm. diğer gitarlar, sözler, vokaller daha doğrusu falan onlarla ben biraz fazla uğraştım. Yoksa parçanın altyapısı derler ya hmm. bas, gitar, davuldan oluşan belki hatta biraz da klavyeden oluşan altyapısı neredeyse birkaç gün içerisinde canlı bazı da analog kaydı kaydoldu. Yani orada bir, ben de onu çok korumaya çalıştım. Yani bambaşka bir hale sokmaya çalışmadım. Mesela yani <gülüyor> dinleyicilerimizin bir kısmı belki çok ilgilenmeyebilir ama kayıt teknolojisiyle ilgili albümün. Yine de ilginç bir konu. Mesela davul denilen şey zor bir enstrüman kayıt etmek için. Hı. Ve şimdi şu andaki yapılan albüm prodüksiyonlarında İnanılmaz zaman harcanan, bir gün sadece davulun tonlanması ve mikrofonlanmasına harcanan konular var. Konu Konudur bu yani. Davul yani çok dominant bir enstrüman. Hem müzikte dominant hem de o prodüksiyon sürecinde, kayıt sürecinde çok dominant bir yeri var. Hani herkes bir tarafa, davul bir tarafa gibi bir durum. Ben mesela bu albümde hiçbir kayıtta iki kanaldan fazla davul, kaydı yapmadım. Stereo hmm. davul kaydı yaptım. Yani daha sonra elimde davulun tek tek en, e, şeylerin parçalarını ayrıca tonlama, öne alma, geri alma e, müdahale etme şansım yoktu. İki parça hariç. Onlarda da bir de e, kick drum, hani e, cross-case hmm. e, bass drum nasıl desem o onu ayrı kaydettim. E, yani üç kanal toplam. Hmm. Bunu söylediğim müzisyen ve bu işlerle uğraşan ses mühendisi arkadaş, arkadaşlarım biraz şaşırıyorlar. O konuyu böyle halletmiş oldum ve e, o zamanki teknikle ve o zamanki kafayla bunu zaten kaydederken aranjmanı da düşünüp, o davulun çıkartacağı tonu da düşünüp onu orada bitiriyorsun aslında. Yani tekrar uğraşmıyorsun. Şimdiki kayıt e, ortamlarında aslında çok fazla kanal ve çok fazla şey içerisinde bir de onları toparlayıp bir hani normal dinlenecek hale sokmak diye mamut devasa bir Hı -hı. iş daha var. Bir de o olsaydı çok zorlanırdım herhalde. Hı -hı. Ama bunlar elimdeydi ve her zaman için bana şey gücü veriyordu. Ya bu parçanın sağlam bir altyapısı var. Biz onu güzel çaldık. Birlikte çaldık. Şey değil, oluşturulmuş, yapıştırılmış hani Sample'larla editlerle falan yapılmış bir şey değil. Çalınmış bir şey var. Ha onun üzerine ben e, oynuyorum. Veya da hı hı. O, ne derler aranjmanını biraz daha zenginleştiriyorum. Sözlerini oraya değil de buraya alıyorum. Gibi böyle bir oyuncak gibi. Onlarla e, daha sonra oynadım. E, bir ara işte fazla gittim. E, fazla gittim derken parçaların... E, Kendilerini biraz gölgede bırakacak kadar bir yoğunluk oldu. Sanırım 2008'de fark ettim ve vazgeçmemem sebep olan şey buydu. Ondan sonra bir süre uzak kalmam gerekti ve dinler dinlemez fark ettim. Bazı dinleyiciler de rahatlıkla söyleyebilirler, söyleyebilirler ki hala bunlar yoğun müzikler. Yani içinde çok ayrıntı var, çok belki unsur var, müzikal unsur yani vokaller de dahil olmak üzere. Bu zaman zaman yorucu hale bile geliyor olabilir. Ama galiba yine de bir dost saptayıp bir yerde bırakmam gerekiyordu. Hani şeyden değil, kıyamadığımdan değil de bayağı bir başka şeylere kıyabildim. Ama bir kısmını da artık bunlar böyle dedim. Yani bunları ben e, orijinal beste gibi alıştım. Ve bunu üçüncü kişiler dinlemedi. Ben dinlemiş ve birazcık artık benim için e, eskimiş olabilirler. Bu yıllar boyunca ama üçüncü bir kişi bunu hiç dinlemedi. Yani yeni dinleyecek kişi. Üçüncü derken iki, ikinci neyse yani. E, yabancı kulak bunu hiç dinlemedi. Dolayısıyla ben onu da düşünerek hareket etmeliyim. Burada hiç unutmuyorum Peter Gabriel'in e, sanırım prodüktörünün ya da ses mühendisinin bir söyleşisini okumuştum bir dergide. Bir ile ilgili bir dergide yani stüdyo ekipmanlarıyla ilgili bir dergide çok ilginç bir söyleşiydi. Onlar da anlaşılan çok uzun süren şeylerden çok ızdırap çekmişler. Nasıl oluyor bilmiyorum ama onların albüm araları bu kadar açılmasa da demek ki bazı parçalar çok uzun süreye yayılabiliyor. Buradaki tehlike şudur diyordu adam kısaca. Yani... Siz bir e, solo'yu ya da bir e, oradaki müzikal bir süsü ya da bir e, kontrupuan bir melodi bir şeyi dinledikçe artık size o yeni ve ilginç gelmemeye başlayabilir ve yeni koyduğunuz bir şey üstüne ilave ettiğiniz bir şey birden beri çok iyiymiş gibi gelebilir. Ve onu her zaman şöyle düşünmeniz lazım. Bu gerçekten gerekiyor mu? Bir de Yanılıyor. benim şu anda artık dinleyerek Çok alışıp biraz da belki tırnak için Yani bıkmış olduğum bir şey Yeni dinleyecek Biri için çok değişik bir şey Çok hı hı. sürpriz bir şey olabilir Bunu karar vermek çok zordur Hele uzun sürmüş Bir prodüksiyonda uzun sürmüş bir süreçte Çok zordur Bunu dikkate alarak iyice düşünüp Birinden birini Atmanız yani vazgeçmeniz lazım Ve daha sonra da Geriye şu kalır diyor. Dua edeceksiniz ki iyi doğru bir şey yaptım. <gülüyor> o şekilde bitiriyor. Yani bunun doğrusu şudur, yanlışlık budur demiyor yani. yani. Bir şeye karar verip bunu yapacaksınız. Ya o orijinal şeyi... ...daha kimsenin dinlememiş olduğu bir şeyi bırakacaksınız. Ya da kendinizle beraber... ...sonuçta müzikal hayatınız da gelişiyor. Belki de daha yeni, daha güzel bir şey buldunuz. Hakikaten de parçanın ihtiyacı olan bir şey buldunuz. O zaman ötekinden vazgeçeceksiniz... Parça yeni bir yola girecek. Yeni bir e, sounda hmm. sahip olacak. Sanırım beni en çok uğraştıran şey de bu oldu. Yani süre geçti. Fiziki olarak çok uzun bir süre geçti. E, zamansal olarak daha doğrusu. O süre içerisinde olan biten şeyler hepsi müzikal. Hepsi yer yer. Yani benden çıkmış, hoşuma giden şeyler. Fikir olarak ortaya çıkmış şeyler. Fakat bunlar, bunlar arasında bir tercih yapmam gerekiyor. Hepsi bir arada olamayacağına göre. Ee, sanırım bu e, süreci uzattı fakat en sonunda zaten kendimi yeni bir şey koyarken ya da yeni bir efekt denerken ya da yeni bir tonlama denerken değil Bazı şeyleri mute ederken kapatırken e, falan buldum azaltmaya, ee, azaltmaya çalışırken buldum Bu biraz aslında insanın kendisinden usanmasıyla değil midir? Yani kendi prosesinin üzerinden fazla fazla gidip ondan sonra bunun böyle kendine beylik gelmesi neticesi Evet. Bunu indirgemesi ve Aynen başka öyle. bir şeylerle Burada desteklemeye bana çalışması. Demin söylediğim gibi güç veren şey esas kayıtların bana her zaman iyi gelmesi oldu. Yani şu dinlediğimiz parçada ya da diğerlerinin evet. aşağı yukarı hepsinde tabii. E, temelde yaptığım şey bana her zaman e, bugün de dinleyebilirim. 10 sene evvel de dinleyebilirdim gibi geldiği için onlara inanabildim yoksa hakikaten insan böyle bir şeyden vazgeçebilir bir süre sonra ya bu parçalar olmadı diyebilir ya da başka bir şey yapayım hı hı. bunları geçeyim diyebilir öyle parçalar olmadı değil tabi hani mutlaka her müzisyenin her bestecinin hayatında uğraşıp uğraşıp ya bunu ben bir türlü istediğim hale getiremediğim dediği bir şey olabilir benim de var herkesin de olabilir ama bu seçtiklerim arasında hiçbiri o hissi vermedi bana hı hı. umuyorum e, doğru hissediyorumdur Bunlar şu an yani hakikaten yani zaten hem beklediğimiz gibi hem müthiş üzerinden de bir şeyi olan e, emeği olan şeyler. E, bu durumda aslında e, şöyle oluyor. Bu teknik yani seninle müzikal e, hem teknik hem de proses üzerine cihazlar ve ses üzerine e, uzmanlığını bunu hakimiyetini bilenler bilir zaten yani. Dolayısıyla bunun da Acaba bir şey var mı Böyle bir etkisi var muhtemelen Yani daha böyle Sinmemesi Ve bunun üzerine bir şeyler yani Sadece müzikal değil de teknik olarak da Buna abanmanın ve bunu o yüzden de Ertelemenin Bir nedeni olsa gerek öyle değil mi yani Tabii söylediklerine... yani burada şimdi Şunu da itiraf etmem lazım enstrümantal müzik biraz yani Belki bana kızanlar olabilir ama Biraz daha kolay bir müzik ama ne açıdan? Bir açıdan sadece kolay müzik. Yoksa hani enstrümantal müzik deyince devasa bir klasik müzik hmm. e, repertuarını da işin içine katmak hiç istemiyorum ama mecburen öyle, o da giriyor. Öyle, e, kolaylığı şurada elbette e, tek gitarla çalınmış e, bir 10 dakikalık parçada çok çok zor bir şey. Hatta daha zor bir şey olabilir de. Şöyle söz girdiği zaman sözün bir rakipsizliği var. Söz girdi mi her şeyi o belirliyor. Temsili değişiyor. O konu değişiyor yani. Evet. Şimdi müzik gerideki müzik tabii ki önemli fakat söz ön planda sesinizle daha çıplak, daha aracısız ordasınız. Ben bir gitarın arkasına sığınabilirim. Sahnede de öyle hissediyorum mesela söylediğim zaman o çok zor bir iş. Ama birisi söyleyip de ben arkada gitar çalıyorsam şahane hayatım var. Yani gitarım güzel, Gibson bir gitar mesela hmm. harika da tonu var. Buyurun çok şahane çalabilirim. Ya da hani kötü de çalabilirim tabi de. Hani iyi çalmak ve hmm. bir şeye arasına girmek ya da bir müziği desteklemek birazcık daha e, beni rahat hissettiren bir şey olabilir. Ama vokal yapmaya başladın. Sadece vokal değil, bir de bir mana ifade eden bir şeyler söylemeye başladığın zaman o o kadar çok e, konu var ki. İnandırıcı olman lazım. Ne diyorsan onu kastetmen lazım ya da kastetmemen lazım. Tiyatral mi olacaksın, e, mesafeli mi olacaksın, cool mu ne bir şey seçmen lazım. Düşünmeden yapamayacaksın ya da hissettiğini tamamen yani kendini bırakman lazım ya da tamamen improvize bunu yapman lazım. Bu Yollardan birini seçmen ya da zaten doğal olarak onu yapman lazım. E, bu da e, sonunda yaptığın şeye bakıp bir de sevmen lazım. Mesela ben şunu fark ediyorum. Yani bunu çok uzatmadan şöyle anlatabilirim. Dört kanallı bir teypte seneler evvel son derece kötü koşullarda kaydettiğim ve gerçekten de biraz <gülüyor> ne bileyim hafif kötü bir tonla ve biraz entonasyonu bozuk çaldım. gitarlar var. Eğer beste güzelse yani melodisi falan güzelse onlar bana batmıyor şimdi dinlediğimde. Yine herkese dinletebilirim. Yani bak ben böyle bir şey yapmıştım diye. Gitar hafif bozuk miksi kötü neyse yani dinletebilirim fakat vokal yapmışsam ve vokal sırıtıyorsa fellik fellik kaydı kaçırıyorum kimseye dinletmiyorum ondan yani tabir caizse utanıyorum yani böyle bir şey dinletilmez diyorum yani böyle bir vokal olmaz ee, bunu diyebiliyorum tabi her durumda değil de bazen de öyle ne derler sadece esmiş bir şey söylemişim çok da doğal ve çok güzel de gelebilir. Kötü bir kayıt olabilir ama bunu onu kastettiğim o değil yani. Eğer orada bir e, ne derler ifadem falan atıyorum samimiyetsizse, şeyse, e, ürkekse, bir şeyse o vokali dinletmek istemiyorum kimseye. Ama bir gitar çalmışım. Üstüne de biraz denemişim. Yer yer elim sürçmüş. Yanlış yapmışım falan. Hiç önemli değil. Dinletebiliyorum. Onu kastediyorum. Yoksa asla enstrümantal müzik kolay bir şey de sözlü müzik zor hepsi zor yeterince zor ama söz girdiğinde o bir e, tarifi zor bir şey e, ediniyor önem atfedilmesi evet, gerekiyor taşıyor ve gösterene değişiyor aslında bir evet de. ve ne dediğini bilmen ve ona göre onu tonlaman Türkçe ayrı bir konu yani Hı -hı. Türkçe söylediğim Hı -hı. için e, zaten bu konuya çok e, takığım ben de birçok Türkçe söyleyen insan gibi ya da bunlarla ilgilenen insan gibi yani ağzın bir yuvarlanıyor bir şeyler oluyor e, <gülüyor> hafif İngilizceye kaçar gibi oluyor ki ben bunu özellikle dikkat ettiğimi düşünürüm kendimi çok yakalamışlığım var sahnede özellikle söylerken ya da bir takım da dinlediğim zaman fark ettiğim şeyler diyeceğim yani e, ilk defa böyle bir şey denedim oraya getirmek istiyordum yani 10 on parçada onu da sözlü ve burada zorlandığım esas konu vokal ve vokalin mix, mixi, yani müziğin içine yedirilmesi konusu. Ve biraz back vokallerle falan hı hı. yer yer zenginleştirdim. Çünkü kendimi, onu da söyleyeyim, öyle çok da solist olarak görmüyordum bu besteleri yaparken. Ben bir bestekarım, sözleri de beste yaparım. O melodileri de kendim icra edebilirim. Ama belki bunu bir yorumcu söylese... Hı hı. Farklı bir yorumcu. Bambaşka yapacak. Belki de parça kendini onunla bulacak. Onu bilemem. Ee, evet tam bu noktada aslında şeyi söyleyeyim. Mesela bu par albümü dinlerken e ve defalarca dinlediğimde ben hani e yıllardır senin sesini hem müzik anlamında hem de böyle sohbetler ve bir araya geldiğimizdeki sesini biliyorum. Fakat orada Serdar Eteşer'in sesini mesela çekip alamıyorum. Bu kayıtta öyle bir şey. Bu hmm. yani kim e, vokal yapıyor back vokal kim e, e, e, söyleyen kim falan filan bakmadan hmm. ben, bir öyle hani hiçbir şey okumadan böyle bir dinleme sürecim var benim 3-5 çünkü orada ya bir dakika bu Serdar'ın sesimi deyim bir dakika bu burada. yani böyle bir şey yaşadım evet, yani bu kayıtta tahmin ederim. Evet tahmin ederim. Ama mesela şeyde olmamıştı o. Avdet seyirinde evet. e, hem Müldür hem de Mungan parçalarında hı -hı. E, orada e, aşikardı. Belki de onu müzik hazırlamıştı ve iki tane de oradan gelmişti. Olabilir. O da olabilir. Ee, Bir de orada çok şeydim e, kendi sesimi kullanma konusunda bu harfinden tabii ki daha tedirgin ve daha mesafeli ve kontrollüydüm. Şimdi bazı yerlerde denemeler yaptım bıraktım hı -hı. yani hani ne bileyim belki yer yer birilerine öykünmüş de olabilirim ama bunu zevkle yaptım. E, tiyatral birkaç şey denedim. Öyle bir vokalde sadece vokal yapmış olmak için değil bir de farklı bir yaklaşım acaba oluşturabilir miyim diye düşündüm. Umarım olmuştur. Yok bir süre sonra zaten şey oluyor. Aa bir dakika diyorsun ama o böyle bir şey istiyor. Açıkçası. Belki de kalabalık olduğu için de olabilir. E, o da olabilir. Vokal kalabalığı olabilir. olabilir. Evet. Yani içeride. E, bu sözler ve kalle ilgili konuşuruz ama bir parça daha... ...dinleyelim mi? 35 olmuşuz. Bizim... ...fena da de değil aslında. Adamlarımız kalmış. <gülüyor> ne çalalım Serdar? Buradan mı? Ama... E, i̇lk giriş parçasını çalalım. Gücünüz yok. Peki ya. Ee... Edip Cansever. Edip Cansever. Zaten de ne lalili ay bir adam duraksız sizi sürdür her Vallar olmazsınız. Şeyleri biliyorsunuz, otobüs kaçırmanızı istiyorsunuz. Ne den olmasanız, kalpteki hiçbir şey yapmasanız bile, <gülüyor> tuhaf dursak <gülüyor> herkes kuş kuyuuna bakacak. Üzülmüze durmadan suçlusunuz, durmadan suçlusunuz, durmadan ve artık kendinizi <gülüyor> gücünüz yok ödemeye. Suçlusunuz durmadan, durmadan Artık kendinizi gücünüz yok ödeme Giderek siz olursa bütün bir kalabalık Yüzünüz yüzlerine, giysiniz giysilerine benziyorsa ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi Gücünüz yoksa de biraz bağırsanız bir yankı durmadan, yalnızsınız durmadan, yalnız. yeah. suçlusunuz, durmadan, yalnızsınız durmadan. Artık kendinizi gücünüz yok ödemeye suçlusunuz durmadan, durmadan, durmadan. Kennenize düğünöz yapteme. Bu da nereye? Bu da nereye? Bu da nereye? Bu da nereye? Bu da nereye? Bu Zavcı dikkatle bakarken çevrenize Gönülen bir şeyler konuşsanız İnan uçakları seyretseniz Öncümüz yok Bu Edip Cansever Aslında sen de epey e, sevdiğim bir, e, Tragetyalar e, Buradan bir, bir bölüm bir evet e, Sen de tanıyorsundur herhalde Suat ve Emine'yi e, Hisar'dan, Rumeli Hisar'ından Onlara buradan sevgili Suat ve Emine'ye e, Saygılar, sevgiler Yollamam gerekiyor Teşekkürler de etmem gerekiyor Çünkü Rumeli Hisar'ında biz çok yakın oturuyorduk Onlarla bir gün geldiler Dediler sen asıl Edip Cansever'le ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor musun ya? Yani <gülüyor> Allah Allah dedim. Düşünmüyorum da bilmiyorum <gülüyor> da açıkçası itiraf edeyim falan. Utanarak söyledim. Sonra bu tragedyaları o aralar okuyorlarmış. Hmm. Ya dediler çok böyle senlik geldi bize bir baksana falan. Ondan sonra işte e, hakikaten tragedyalar içerisinden 3 tane bölüm seçtim. Ee, daha sonra... Kızı e, Nurhan Hanım'la tanıştım. E, Bülent Erkman sayesinde bir araya geldik. Sağolsun o da çok beğendi ve bana e, şey verdi yani destek verdi bunu yapmam için ilk hallerini dinlettim halde. Ondan sonra bu tabii şimdi <gülüyor> buradaki sözler birçok şeye, birçok zamana oturan sözler. Albümde politik gibi duran ya da öyle algılanabilecek parçalar var. Belki o bu onlardan biri. Ama ben bu sefer şunu tercih ettim. Mesela mütareke yılları albümüm, Hı -hı. kaset olarak çıkan, Hı -hı. hani CD olarak evet. çıkmayan albümüm. İlk albüm bandrolle olarak çıkan albümüm. Orada neredeyse tamamen albüm 12 Eylül ile ilgilidir. Evet. evet o isimli parça bir, bir albüm. O piyasada var mı bu arada ee, var. Girip, Şöyle söyleyeyim. İnternette ha, şu an da, hem evet, benim zaten evet. Bandcamp'teki, var, Aha. Spotify'da da sanıyorum, iTunes'ta evet, da, yani da şey var. De, bir yani. yanlışlık var yalnız orada hazır yeri gelmişken Hı -hı. söyleyeyim. 2007 yazıyor o albüm için. 2007'de şey evet. internete yine tabir caizse <gülüyor> düştüğü <gülüyor> için. E, halbuki o 1989 yılının evet. bir kaydıdır. Tamamen 12 Eylül'le dair hmm. ve onunla ilgili bir albüm sayılabilir o. Şimdi ben 12 Eylül dönemini evet yaşadım. Şimdi arada 90'lar oldu başka bir durum. İşte hmm. şimdi başka bir durum yaşıyoruz falan. Edip Cansever ise benim yaşamadığım, bilmediğim ve o zamanki ona özgü hoşlukları ve gayri hoşlukları hiç deneyimlemediğim bir dönemi anlatıyor. Ve e, yani bugünkü gibi de algılayabilirsin 12 Eylül'de de muhtemelen benzer duygular yaşadık ettik <gülüyor> Yani e, biraz o hoşuma gitti Yani bilmediğim bir dönemin e, sorunları Ya da bir insanın hissettiği içine sıkıştığını düşündüğü e, ruh hali O ruh halini çok güzel yansıtmış olduğunu düşünüyorum Umarım müzikal olarak da onu ortaya çıkartabilmişimdir biraz ee, çeşitli başka efektlerle de e, desteklemeye çalıştım. Ve aslında Türkiye'deki hayat e, her zaman hem çok e, sorunlu hem de çok güzelmiş. <gülüyor> biraz da böyle bakmak lazım. E, onun içinde debelenip durmuşuz. Durmuşlar ve duracaklar gibi evet. bir his geliyor. E, biraz böyle kendimden uzaklaştırarak ve Edip Cahaseber'in çok başarılı bir şekilde anlattığı o dönemi, dönemin sözcüsü olmayı tercih ettim. Yani mesela bugünden ya da 12 Eylül'den bir şey yapmaktansa ya da söz etmektense, onu betimlemek diyebilirim ya da tarif etmektense bu benim hoşuma gitti. Bir de öyle bir konu var. Evet ve iki tane var bu arada. Evet. Ardın içerisinde Tregatyalardan pasaj var yani. İki tane Anlamış var. Bir var. tane de bir şiir var. Ee, var. Onu da çalarız herhalde. Evet. Ee, kaç kişilik diye bir evet. tek başına Tomris Uyar'a e, adanmış bir şiir var. Ee, bir taraftan <gülüyor> ben e, laf bu sözlerin üzerinden gelmişken bu arada albümün tabii kıymetli de bir şeyi var. E, destekçisi ve ekibi var. yani Demin e, sevgili Bülent Erkmen'den de bahsettin. Evet. Dizayn bir şey olarak sanki yıllardır aslında. Dirsek temasındasın. Ve ha, uygulayıcısı Emre Çelik, e, Emre Çelik benim çok kahrımı çekti. <gülüyor> Sürekli ve tahsihlerim evet, evet, o şöyle evet. olacak bu öyle olacak. Hala da tamam, e, o işimde dinliyorsa inanmayacak evet. ama bu e, ne de olsa bu diziliyor, yazılıyor, hmm. e, ne bileyim bir bölümü alınıyor. Hmm. Araya başka hmm. bir şey insert oluyor falan konuluyor falan ya. E, buradan şimdi bunu söylemek isterim. <gülüyor> İnanılmaz bir hata yapmışım. Sekizinci parça silahlı eleştirilerde. Hı -hı. Akın Eldes'in e, şahane de bir solosu var. Hı -hı. Onu biz orada yazmış olduğumuz halde arada o gitmiş. Ha. Bir e, ha. şey olarak burada <gülüyor> e, onu dinliyorsa ona çok gülecektir. Çünkü ben her albümümde ve her Çalışmamızda Akın Eldes'e Hiç elimde olmayan bir şeyler yapmışımdır Ya solosunu <gülüyor> kısmak zorunda kalmışımdır Ya bir bölümünü e, Yanlışlıkla Alet bir şey yapmıştır silinmiştir Falan bizim aramızda bu senelerdir giden Bir yarı eğlence Yarı gerginlik olmuştur <gülüyor> Buradan onu da belirteyim ee, Evet bir taraftan bir, bir de Şey söyleyeceğim aslında şu e, Bu daha önceki kayıtlarda de var Şimdi bir e, Göfte ee, ve şiir. Yani hani bir cansever Hı -hı. E, ve benzeri e, seçilen bir takım şeyler var. Onların güfteleşmesi yani şarkı sözü haline gelmesi. Hı -hı. Bir diğer taraftan da Meltem'in yani Meltem Ağızkan'ın e, Murat'ınkiler evet. şey mi? Bir şarkı şarkı sözü. Evet, sözü. Onu ha. iyi söyledin. Bir tek Edip Cansever'in hakikaten şiirlerini ha. müziklendirmiş. Yani bestelemiş Hı -hı. oldum. Daha doğrusu. E, ama diğerleri bana Arkadaşım Mehmet Budak hı hı. Arkadaşım Mel Meltem Ağızka Ve Murat Han Mungan tarafından Şarkı sözü olarak yazılan ha. Benim için hani yazılıp verildi Onların öyle bir bu farkı var Bu Evet, evet. Aha, evet. evet. Ee, Bu çünkü hani Hem böyle bir e, şarkı Ve müzikle ilişkisi Hem de böyle geçmişle ilişkisiyle e, Kıymetli bir yerde ee, Bir şey daha çalalım Aslında aklımda birkaç şey daha var ama Biz de gelmişiz 47'ye ee, senin aklından geçen hem, hem albümden bir parça çalmak istiyoruz lafı fazla uzatmayayım ta, hem de e, programa girmeden önce de e, bir şeylerden bahsetmiştim ona zamanı elverir mi bilmiyorum ama en azından anarız diye düşünüyorum o zaman e, bir Murat Hamungan'ın e, sözüyle bir parça çalalım Kırılgan e, dokuzu, çok katmanlı 9. E, parça, o. parça Hı -hı. E, o da bir şarkı sözü olarak ta 2000 civarında bana Murat Han Hayır, tarafında. vermişti. Hayır Epey olan Tabii, bir şey. Bu da ha. epey eski. Evet Murat Amungan sözleriyle... ...Kırılgandı. Serdar Ateşer dinliyoruz. Yeni kaydı. Ee, burada da mesela... Hani ...vokallar... E, ...muhtelif vokaller var ama... E, ...onları söylersin belki. Bir, bir de benim başka merak ettiğim bir şey var. Ee, burada... ...vokallerimin... E, ...netliğini... ...şu şekilde e, sorgulayabiliriz. Çok şey geldi... E, bir yanım çılgın daracımı mı diyorsun yoksa naracımı mı diyorsun <gülüyor> yani. ama naracı yani fakat sonra Murat Hanla konuştum o da zaten oradaki o benzerliği şekilde zaten mudak bırakmayı e, tercih etmiş tercih Aha. etmiş dolayısıyla <gülüyor> oradan yırttım <gülüyor> peki ee, bir de böyle bir e... Tekerleme üzerinden hagayret giden böyle şahane bir şey var. Ee, or, onu merak ediyorum aslında. Hmm. O kalleri komple kompleden bahsediyorum. He komple komple. <gülüyor> ee, yani böyle nakaratlar çocuklar mı? Bağla ayvalıkta benim komşularımın çocukları. Ha, çünkü benim nakarat çocuklar deyince böyle şey o güzel oluyor yani evet. ve Bu da hakikaten bir güzel bir tekerleme. Bu zaten o parça. ...tamamen benim sözlerim olan... Hı hı. Evet, ...tek öyle. parça hı hı. albümdeki... ...ona da gelmek istedim... Hı hı. <gülüyor> ...senin istediğini orada yaptım <gülüyor> yani Cem... ...şahane... ...onu dinleyelim mi acaba... ...yo yo şey... ...dinleriz eğer hı hı. ...senin şimdi kafandan geçen bir şey vardır mı? ...evet evet ben yani, şimdi hı. daha ziyade... E, ...demin de konuştuk ya arada... E, ...galiba Meltem'in... ...Meltem, Meltem Ağızkan'ın yerinde duramayan adamıyla... ...devam edelim... ...diyorum... E, şey komple komple biraz da zamanımızı düşündüm açıkçası. Evet evet uzun. Çok güzel Yeterince bir parça. Uzun. Bir de, de hani çok böyle bir, memnun olduğum bir parça. E, e, Onu da e, bir şey bırakalım. Ben de çok seviyorum. Evet. Ama bir taraftan da hani e, merak eden evet. dinler. Evet. evet. <gülüyor> Diyelim. Evet. Çünkü hakikaten şey e, 6 küsür dakikalık yok. 6 8, değil değiliz. 8. 8'e e yakın evet. 7.30. Evet evet. E, Meltem'in parçası yerinde duramayan adam. Evet. Meltem Ağızkan'ın parçası. Bu böyle midi e, albümdeki tek yani midi yapılan, yani midi derken şimdi e, sanki herkesin bilmek zorunda olduğu bir kavrammış gibi söylüyorum. Klavyelerle dijital olarak altyapısı Hı -hı. çalınmış. E, yani çalınmış ama hani bir sekansırla programlararak çalınmış tek parçam. Hiç gitar yok. E, davul yok. Hiçbir şey yok. Sadece klavye dünyası diyeyim. Hı -hı. Yaygın tabirle. E, Mesut ve ben çaldık her şeyi. Mesut Uçar. Albümü beraber Hı -hı. mix son editlerini ve formunu verdiğim e, grubumda klavyecisi olan sevgili arkadaşım, müzisyen arkadaşım beraber yaptık. E, bir de hmm, başka enstrüman yok. E, hmm. Onun üzerine vokaller var ve Meltem'in güzel sözleri var. Bu bu son parça ha bir parça daha çalabilir miyiz? Evet. Bir parça daha sonra... çalabiliriz ondan sonra ondan sonra da rahatlayalım. E, evet. Kadar hiç eskimeyen ışığalarla bile de Çok isterdi aşk içinde kalmayı Takvimdeki zamana harfiyen uymayı Doğru bakıştan hiç sapmamayı Kötülüğe karşı olup kazanmayı Sağlıklı, yakışıklı, eğlenceli Zeki bir yerinde duran adam olmayı Yüz yıl boyunca her sabah Pencereyi açıp tatlığa havayı Yeminle ah. dua adam her yıl başka bir yerde aşk yeniden diye başlayan Ay. şarkılar dinlenir. Yeminle dua adam her yıl başka, başka bir yerde aşk aşk yeniden diye başlayan şarkılar. Baştan canı sıkılıyor, arama vebiyet aptanlaştırıyor Hep eğlence, baygın bir alışkanlık kazanmak çok yoruyor Sadakat, ihanete göz yummak değil mi? Habere sevdiği insanlar ölüyor kavramlar nedense yerinde Dur Her beni aldım, aşka bilmiyor Seni seviyorum, Kaç yüz yıllık bir hikaye bu, denenmemiş bir yer var mı? Yaz hep kuş izliyor, kış hep soğuk geçiyor. Güneşin batışından sonra yalnızlık çeker. Kaç yüz bir hikaye bu, denenmemiş bir yer var mı? Kenarda köşede sisler yaşıyor. Ülkemler hep aynı terane yapıyor. İnsan bazen, bazen umut Evet Ahtapat'ın Bahçesi Açık Radyo 94.9'dayız Açık Radyo'dayız Serdar Ateşer'le yeni albümü konuşuyoruz çalıyoruz sohbet ediyoruz ve e, burada bir Meltem Ağızka sözleriydi yerinde duramayan adam e, albüm e, bir hafta on gündür e, CD formatında piyasada ama bir 15 gündür, 20 gündür de dijital mecrada Serdar'ın tabiriyle düştü <gülüyor> dijital dünyada. Ama bence e, şeyi de söylemem lazım unutmadan, es geçmeyeyim. E, CD'nin e, bir şeyi var kapağı, booklet mi derler. Ama yani böyle bir e, aslında antiformal bir booklet bu. E, enteresan, dizayn de çok iyi hakikaten. Ee, dolayısıyla onun altında da şöyle bir şey yazıyor. Bunu ben okumam lazım. Önemli not çünkü önemli. Ee, bu CD'deki müzikleri iPhone, iP bunlar reklama giriyor mu bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi söylemeye başladım ama. Neyse şu bu işte PC, e, Mac, laptop, operörlerinden değil de bildiğimiz müzik setinden yani parantez içinde bir amfi. Ee, ve iki münasip hopörlerle ee, de şiddetle, şiddetle tavsiye ederim şiddet var orada. <gülüyor> şiddet <gülüyor> var orada yani ha, e, bence de öyle yani şimdi laposun diye okumuyorum çünkü bu CD elime geçmeden Tabii. önce ben bunu o mecrada dinledim fakat si sonra CD'yi dinledim ee, bir araba fark var yani setten dinledim, bir kamyon değilim evet. artık müzik seti yok oldu yani dünyada <gülüyor> ha, neredeyse. He, he. ve ben demin de sana diyordum ya yani Elime güç geçmesini istediğim tek konu bu. Başka bir konu pek yok. <gülüyor> e, laptoplardaki hoparlörleri <gülüyor> iptal ederim. Yani yasaklarım <gülüyor> diyebilirim. Yani, yani küçük ditatürcüklükle orada yapabilirim diye düşünüyorum. Hakikaten e, amfi ve iki hoparlör artık Hı -hı. az kişinin evinde e, bulunan Doğru. bir şey. Genellikle en iyi ihtimalle o iki artı bir. Denilen şeyler ya da hı hı. 5 artı bir denilen bence gereksiz bir format daha var. Ee, onlarla dinleniyor. Tamam gayet de güzel ses çıkartıyorlar falan ama böyle bir not yazma ihtiyacı duydum. Evet ee... kapaktan geldi. Yani. <gülüyor> Aynen öyle. <evet. gülüyor> ve çok haklı. Yani Sonuna evet. kadar destekliyorum ve bu <gülüyor> de ne dediğimi tecrübe ettiğim bir şeydi. Ee, evet zaman sıkıştı hatta birazcık da açtık yani programda ama yapacak bir şey yok ee, <gülüyor> Serdar Ateşer 20 yıl sonra hakikaten e, bir albümle çıktı geldi ki böyle e, bekleye geliyorduk konuşuyorduk bir tür aslında e, yok müziği bıraktığı gibi bir takım tevacirler de e, söz konusuydu ama e, Hayır öyle olmadı en azından ben biliyordum bir sürü insan da biliyordu dolayısıyla bundan sonra da aslında peş sıra gelecek yani işte bir kayıt daha önde ve bu eteğindeki taşlardan da kurtulmaya çalıştığını bizzat kendisinden dinledik bir taraftan aslında tabi müzik değişiyor yani değişiyor derken zaman ilerliyor ve hani Serdar gibi ve onun kuşağı gibi bir takım müzisyenleri biz çok seviyoruz ve hep yanımızda olsun istiyoruz ee, dolayısıyla öyle de bir derdimiz var Yani benim böyle bir derdim var Çünkü araya zaman girince Ya hasret artıyor ya da Unutkanlık kalesini kuruyor ee, Ama her bizim şey için var. hasret e, Yani benim için her zaman hasret Dolayısıyla e, Her koşuda hakikaten böyle bir e, Hem heyecanlandım hem şu oldu bu oldu Yani hani bir sürü insan benim gibi Düşünüyordur muhtemelen hem Onlar için yapıyorum zaten aslında Ve arada bir tek şu Özürüm olabilir ...hani başka albümler... ...başka sanatçılar ya da gruplarla... ...kendimi azıcık oradan buradan biraz... ...göstermişliğim var... ...geçmiş seneler içerisinde... ...en azından öyle bir hani... E, ...müzik... müzik beni ...ben müziği bırakmadım ama... ...hakikaten zaman zaman... E, ...albüm yapmayı... ...bırakmayı düşündüm oldu... ...bu çok uzun bir konu hiç girmek istemiyorum ama... ...biraz da böyle albüm yapmak... ...denilen şeyle de ilgili bir sorunum oldu... ...başka bir Hı -hı. programın konusu olabilir... CD formatıyla bir sorunum oldu hı hı. yani 98'de ben avdet çıkarttığımda yeni yeni CD piyasaya girmiş ya da oturmuştu ama hani Doğru. yeniydi Doğru, şimdi de sene yani yeni yeni yani. Allah tarafından hafiften uzaklaşıyor CD yani kimse CD formatına pek yüz vermiyor artık plak e, mucizevi bir şekilde tekrar e, popülerleşti ve gündeme geldi bu hem güzel hem de biraz bana tuhaf de bir şey bir yandan Şimdi sanki ben böyle CD'nin hegemonyasının olduğu bir 15-20 yıl ortalıktan kayboldum da Şimdi CD yavaş yavaş ufuktan kaybolurken tekrar devreye girmişim gibi Hani güzelleme yapmak gerekirse kendime <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum da var biraz Ama tabii bu abartılı bir söylem olur Fakat işte demin sen de takıldın albümün ismi iş işten Geçer Geçmez oradayım Umarım öyle değildir Biraz da kendime haksızlık ediyorum Çünkü Normalde yani kendimi ve arkadaşlarımı bir şeyler iş işten geçer geçme, geçmeden hani hı hı. bir şeyler yapılsın ya da bir şeyler yapalım diye uyarmışlığım vardır. Bu kadar da e, burada bahsedilen kişi ben olmayabilirim. Yani işte ne bileyim Exxon ya da Shell gibi firmalar çevrecilik yaptığını düşünecek olursak hani bana kalmıyor kendimi bu şekilde bir suçlamayla gelmek. <gülüyor> Ee, dolayısıyla yine de e, buradaki şey kendiyle dalga geçme durumu ve tabii kaçılmaz olarak başka bir Türkçe şarkıya bir gönderme durumu benim hoşuma gitti Albümle ilgili kesin olan bir şey son 7-8 senedir belki 10 senedir ismiydi Yani hmm. albüm ismi Abi, bu hiç değişmedi ya. parçaların hepsi sürekli değişti Bari o kadar konuştuk istersen o parçayı dinleyelim Evet, ee, İskender Paydaş'la beraber yaptığımızda paydaş da, paydaş da var İlginç bir hikayesi var ama Şimdi hakikaten zamanımız azaldı Kısaca şeyi söyleyeyim İskender bunu enstrümantal müzik olarak bana getirdi <gülüyor> Bitiremediğini ve Kimseye de beğendiremediğini söyledi Öyle durdu bir süre bende Sonra ben acaba bunun üzerine bir söz yazsam Bir mevdu yazsam falan diye biraz e, Oyalandım falan Sonra bir ara dinlettim ona ve o bana bir şey yaptı gaz verdi devam ettim ve bitirdim böyle bir hikayesi var parçanın tabii evet yani bu hemen anons adından sonra girmeyelim bu parçayla da programı bitirmiş olalım serdar iyi ki geldin çok teşekkür ediyorum Sağ ol, ediyorum. var ol sağ ee, Hayırlı olsun hakikaten Müthiş şahane bir albüm Umarım devam ederiz ee, Sen İstanbul'da oldukça Bu programın hem çok arkasına isterim. hem de etrafına ee, Sağ olasın, var olasın Sen de, sen de çok sağ Hoşça ol Hoşçakalın, kusura bakmayın biraz programı uzattık ama e, de. olsun. <gülüyor> Parçalar olsun Hoşçakalınız Eyvallah akşamlar. <gülüyor> Just